Şimdi hocam bugün biz neyi konuşacağız? Ateizme giden yolları konuşacağız. Yani bir insan hangi aşamalarla ateizm, deizm yani hak yolundan sapar, İslamiyet'ten uzaklaşır? Sizin engin bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz. Like'larınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Abi şeytanın hileleri çok özellikle ateizmeye götüren. Biz de bunları inşallah bugün konuşacağız. Bir dakika, bir dakika. Şeytanın edeceğiz. hileleri çok dedin değil mi? Evet abi. Hacım bu senin tespitin mi? Bunu ben <gülüyor> yıllarca araştırdım. <gülüyor> Hacım muazzam bir tespit bak girdin, bunu bak şeytan bunu yazsın bulamazlar abi. Tamam. Şeytanın <gülüyor> hileleri çok. Abi bak bunu bir manşet verir misin? Bunu hashtag olarak açsın. Bulamazlar. Bravo. Bravo. Görürsünüz. Şofanlı Şevket Hoca gibisin. Gerçekten. Abi. <gülüyor> Sadece Süper var. tespit. <gülüyor> Bir şey söyleyebilir miyim? Altına senin ismini yazmadan paylasan <gülüyor> sıkıntı olur mu? şeytanın... <gülüyor> Oynamıyorum ben. Artık bitti. Şevket Hoca bitti Şevket Hoca. <gülüyor> Şimdi bugün ateizme götüren şeytanın hilelerinden 10 tanesini konuşacağız. Ama şunu da söyleyelim. Diğer videolarda, yani önümüzdeki videolarda insana namaz kıldırmayan şeytanın hileleri. İşte insanlarla aramızı bozan, Allah'tan uzaklaştıran... Vesaire bunlarla alakalı şeytanın hileleri başlığıyla birçok konu ele alacağız ama bugün ateizmi götüren şeytanın hilelerinden 10 tanesini ele aldık. Daha çok var aslında ama 10 taneyi değerlendireceğiz. Farklı farklı başlıklar üzerinden gideceğiz. O yüzden Fatih bana söz hakkı ver, ortalığı koparayım. Şeytanı çileden çıkartayım der gibi bir duruşu var. Birinciyi sana bırakıyoruz. Buyur. Şöyle abi. E, birincisi zaten daha yeni görüştüğümüz mesele üzerine ben bunu aldım. Şu konu işlememiz çok önemli. Çünkü e, hilesi diyoruz ya abi. Hani zaten farkına varmazsan sen zoka yutmuş oluyorsun. Önceden bu dersi yapıp veya işte bu dersi dinleyip anlattığımız hilelerin bir tanesine senden yakalanmış olabilirsin. Hile olduğunu, şeytandan geldiğini farkına varırsan çok güzel bir dönüş sağlarsın. Rahat bir dönüş sağlarsın. O yüzden çok önemli yani bunu kardeşlerimizin not alarak izlemesi lazım. Abi e, daha yeni sahilde görüşüyorduk biz. KDS bizim bir tane de işte Maksat YouTube, Maksat 114 YouTube kanalında bir tane serimiz var. Kafamda deli sorular KDS diye bir serimiz var. Oraya hani hangi konuyu inceleyelim diye kardeşimiz iletişim hakkında da baktığı için aynı zamanda iletişim iletişimattan bir tane hanım kardeşimiz mesaj atmış abi. Demiş ki ben namazlarını kılan bir insanım. Ondan sonra işte oruçlarını tutan bir insanım. Elimden geldiği kadar ibadetlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda Kur'an'da da hani derinleşmeye çalışıyorum. Kur'an'da manalarını anlamaya çalışıyorum vesaire. Ama Nisa suresi 34. ayete denk geldim. Ondan sonra bunu araştırdım. Bulamadım cevabını. Ve bundan dolayı ben artık İslamiyet'ten çıkıyorum diye. Hani artık ateist olduğum diye. Böyle mesajlar atmış abi. Öyle bir şey ki biz bununla ilgili zaten detaylı video çekeceğiz. O KDS yani Kafam Deli Sorular serisinde. Bu hafta veya işte önümüzdeki hafta onunla detaylı bir video çekip o ayeti anlattığımız bir videoyu paylaşacağız kanalımızda ama hani burada kardeşimizin düştüğü bir hile var. Tam Nisa Alkustör'ün örnek veriyorum hani baktı araştırdı manasını bulamadı. Fakat içinde bulunduğu durumu şöyle değerlendirmesi gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki abi bir saray yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılarda açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. Yani işte e, örnek veriyorum Kur'an-ı Kerim'i bir saraya benzetirsek 6666 tane kapısı olsun. Bunların 665 tanesinden işte 66666 tanesinden içeriye girdin. Bir tanesinden giremiyorsun. Nisa 30'u da anlayamıyorsun. Şimdi böyle bir durumda İsrailetler diyor ki bir tane kapı bile açık olsa bu saraya girilemeyeceğine hükmedilmez. Dersin ki bu saraya girilebilir. Girersin. ...diğer kapıları da içeriden açmayı denersin. Veya açamadığın zaman dersin ki... ...ya ben yanlış açmayı deniyorum... ...belki elindeki anahtar doğru değil... ...veya işte e, bu anahtar bende yok... ...ama o kapıda açılabilir diye yani sarayın içine girilebilir diye hükmedersin. Sonra diyor ki... ...işte hakaik-ı imani o saraydır. İman hakikatleri de o saray gibidir. Her bir delil bir anahtardır. O Nisa 34'ün delili izahı sende yok. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-ı imaniyeden vazgeçilmez... Ve inkar edilemez. Yani sen o saraya sade bir tane kapı kapalı da diğer işte bütün kapılar açık bu saraya gene girilebilir. Bütün kapılar kapalı bir kapı açık gene bu saraya girilebilir. Fakat şeytanın öyle bir hilesi var ki abi. Sen anladığın zaman hani bir şeyi bütün bütün kazanamazsan bütün bütün kaybettirmeye çalışıyor şeytan. Mesela işte sınava girdin abi. Matematik sınavından 20 almışsın. Şeytan sana şunu yaptırmaya çalışıyor. 100 alamadın hocaya de ki sınav kağıdımı yırtın ben 100 alamadım 0 almak istiyorum. Bak 20 Hasan abi sıfıra nazaran 20 bile bir kardır aslında değil mi? Ha şeytana bütün bütün kazandıramadığı için bütün bütün kaybettirmeye çalışıyor. Karşı tarafı odan bütün bütün kazan bütün bütün diyor kaybet boş ver diyor. Nisa 34'ü anlayamadı bir tane kapıdan içeri giremedi diyor ki bu saraya girilemez bu sınav kağıdını yırtat gibi böyle bir abi yaklaşmaya çalışıyor ve bu kardeşimiz de başarılı olmuş. Kardeşimiz iman Dairesi'nden çıkmış abi. Bunu da çok güzel. Bu çok oluyor. Yani çok ya. vartaya düşüyorlar abi böyle hatta. Hadislerde de oluyor değil mi Aynı. bu? Yani zaten abi hadislere gelene kadar o ayet meselesi var ya işte evet. Fatih'in dediği gibi o kadar deliller varken yani ona açılmayan bir meseleden adam inkara gidebiliyor. Evet. Yani bazen de şeytan bütün han üstadettleri şey veriyor işte Cami'deyken bir anda şahsını görmediğim, birisi bana vesvese verdi. Bir anda bütün ilmim kapandı lambalara benzetti mi? Evet. Bir anda şantinin kapanmasıyla bütün lambalar söndü diyor Fatih. Aynı onun gibi bu mesele yaşandığı zaman abi ben de yaşamıştım. Bir vesvese geldiği zaman o kadar deliller aklına gelmiyor. Sadece ona odaklanıyorsun. Onun cevabını sadece, istiyorsun. Aynen. Şeytan onu senin büyük gösteriyor. getiriyor. Yani. Evet. O kadar büyük gösteriyor ki diyorsun ki evet, Sadece orada seni kitli bir şekilde Hı. beynini ele geçiriyor diyor ki Hı. sen bunun sorusunun cevabını bulamazsan soruyu bir de bulamayınca da zaten o diyor ki Tam ateizm Halk var. Hayır bir de şöyle bir şey yani, var. Diğerlerini çürütmüyor. Evet. Sadece diyor ki bak bunun cevabı yok bunun cevabı. Örnek veriyorum işte o o sorunun cevabını ulaşamadı. Fakat senin o işte İslamiyet dairsin sen Allah'ın ispatını çok güzel bir şekilde anladın. <gülüyor> Bu kafana yattı. İşte e, yaratıcının tek olduğunu ispatı kafana yattı. İşte e, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispatlarını gördün hak peygamber olduğun efendimiz ispatlarını gördün şeytan bu ispatları çürütmüyor diyor ki bunun cevabı yok bunun Hı -hı. cevabı yok Allah Allah. E diğerlerini çürüt tamam yani normalde böyle Demesi lazım tamam Allah. ben bu kapıyı açamıyorum Nisa 34'ü anlayamadım örnek veriyorum hani Bütün ayetleri birden çatır çatır anlamaz zaten Beklemiyoruz yani elinden geldi kadar çaba sarf et ama evet, evet, Bu evet. ayeti anlayamadım E tamam o zaman ki o şeytana tamam bana bunları Çürüt ben tamam bu saraya Girilemez diye hükmedeyim. aşağı evet. işte islamiyet dairesinden Çıkayım ama buna odaklandırıp Sanki bunların da cevabı yokmuş Her şey buna bağlıymış gibi bir algı yapıyor Acayip bir hile yani Tabi tabi Şeytana şunu da dese aslında, ''Ya evet ben bilmiyor olabilirim. Benim ilmim buna yetmiyor olabilir.'' Anahtarı bende yok. Burada Allah'a teslim ve tevekkül yerinde olsa, tam itimat içinde olsa der ki, ''Ben bilmiyorum.'' Bak ama insan, ''E ne?'' bunu dedirtmiyor ona işte. Onu diyebilse, ha ''Söyle ben sonra bir ayet okuyacağım.'' bu dediğinizle alakalı bir ayet var. Şurada şöyle mesele var abi. Mesela kardeşlerimiz bununla ilgili bir vesveseye düştüğü zaman, Hani bizim hep verdiğimiz bir örnek var. İşin ehline sormak lazım. Yani bugün evet. işte sağlık noktasında bir doktora gidip başvurman var. Bir de sağlık noktasında inşaat mühendisine gidip başvurmak var. Arada binlerce fark ayet var yani. Bu yani ayet İşin ehline yani. sorun. İşin ehline sorun mesela. Adam abi ona ilgili bir vesveseye düştün. Özellikle meal kısmında çok var düşüyorlar burada. Adam mesela abi... Ee, o sorunun cevabını ateizm forumlarında geziyor. Yani inkar evet. kısmında araştırıyor neden işin ehline sormuyorsun? Hatta kendi yaşadığın mesele var Fatih. O ikinci bir hilesi aslında evet. abi ona da direkt değindin. Yani Güzel o oldu. Meal kısmına direkt oraya bağladım Hı -hı. zaten abi. Bu sorun diğer bir kısmı meal noktasında abi mesela bugün yaşamıştım aşağıda bir abi geldi böyle 10 sayfaya kadar Arapça da şey Arapça bilmeyerek bilmeyerek sadece Kur'an'ın meal kısmına yazmış. Geldi karşıma oturdu. Merhaba merhaba. işte ben de Kur'an'da çok hataları buldum. Ben de diyorum yapma ya binlerce alimler bulamamış. Bir tek sen bulmuşsun. İçinden konuşuyorum böyle tebessüm ediyorum falan. Neyse dedi ki konuştuk muhabbet. Ben de işte çok bak bunlar hep hatalar falan gibisin. Açtım abi Kur'an'ı getirttirdim. Aşağıda açtım öyle. Dedim ki buyur oku. Baktı böyle. Ben dedi Arapça okumayı bilmiyorum. Ya dedim kardeşim yani sen Arapça bilmiyorsun. Arap kitabını, ya Arapça kitabından hatalar arıyorsun. Yani İngilizce bilmeyen bir adamın İngilizce hocasını eleştirmesi gibi. Evet, ya işin evet. ehli değilsin. Arapça okumayı bilmiyorsun. Bununla ilgili bir sürü müfessirlerin kitapları var. Tefsir kitapları var. Neden sadece meal kısmına bakıyorsun? Yaşadığım bir olaysa abi askerde böyle televizyon izliyorum. Bir anda bir ayet geçti dedik. Hırsızlık yapanların elini kesin. Abi bir anda böyle hani biz hep yıllarca empoze edilmiş ya Cenab-ı Rahim'dir, Şefkatlidir, Kerem sahibidir falan. Bir anda biz de onun tam tersi olarak diyordum ki abi böyle şey mi olur? Ayette bu geçmez. Hemen böyle bir şey geldi içimde. Allah savunma meselesi geldi. Öyle şey mi oldu? Bir anda titredim böyle. Dedim ki olmaz böyle falan abi. Tabi bir hafta boyunca bu vesveseyle gittim geldim. Gittim diye meale bakıyorum. Gerçekten o ayette geçiyor. Sonra abi işte Allah Yolu gösterecek ya bir gün de öyle işte askerde böyle televizyon edilirken bir hocanın sohbetini dinliyordum. Bu ayetin tersini yapmaya başladı. Diyor ki ayette ellerini kesin meselesi şu şekilde. Yani mesela bizde de aynı şekilde bir devlet işi olduğu zaman başımıza bir suç atıldığı zaman devlet senin ilk önce siciline bakıyor. Geçmişte yaptığın bir hata var mı? Eğer geçmişinde siciline bir hata yoksa sana bir insiyaf tanıyor yani. Diyor şu anlık değil. Aynı şekilde bu şeriatın da Sıralamasında abi hırsızlık yapan bir adamın bir an, bir an önce elini kesmiyorlar. Soruşturuyorlar. Acaba ihtiyacım mı vardı? Hmm. Geçmişte hmm. bir hatası var mıydı? Onu artık böyle süreç şeklinde ilerletiyorlar. Eğer o günahlarda tekrar ederse elini kesiyorlar. Evet. Ama bu... meale bakarsan ...tuttuğun elini e, Tabii abi evet, bizde de evet, öyle evet, mesela. Düşünsene evet, abi sen yıllarca çalışıyorsun dedi. İşte annenin ameliyat parasını topluyorsun. İşte ameliyat olacak. Birisi geliyor o yıllarca çabaladığın parayı alıyor gidiyor. İlk senin eline düşse belki adamı öldüreceksin. Doğru. Doğru söylüyorsun. Böyle tefsir manasında biz meal kısmına baktığımız zaman daha çok işin ehline başvurduğumuz zaman daha doğrusu işin mahiyetini anlayabiliyoruz. Ya Kur'an hakiki manası zaten meal olarak yazılamaz. Yani Allah indinde ama ve lakin yani meyal illa okuyacak mısın? Tamam meyal oku ama tefsirsiz meyal okumak sıkıntılı abi. Ben daha zaten abi hiç şuna denk gelmedim yani o kadar ateistle deyse onunla bunda konuştuk falan. Hani bir tanesinden ben şunu görmedim kardeşim ben çok tefsir kitabı okudum ama gene de ateist oldum hayır. Hepsin evet. dedi şey ben çok Kur'an okudum. Kur'an okumaktan ne okudu? Meal okudum. Sen meal okudun abi sen Kur'an okumadın ki. Evet. Bana Kur'an oku. Kur'an'ın izahını yapılan öyle, Meal haki detaylı değil. Ha, tefsir Bunu oku. Böyle ayrıntılı bir şey gir falan. Onları okuyup da ateist oldum. Hiç öyle bir şey duymadım. Hep meal okudum. Ateist oldum. Mesela meal tam okudum. Tam manasını alamıyorsun. Tam manasını alamadığın içinde evet. bu sefer de abi şeytan oradan da yardım ediyor. Meal okuyorsun. Ya seni. melekler sana o anda şey yapmıyor. Şeytan geliyor. Ona diyor ki öyle şey mi olur? Diyor ya. Bak sana inandın Rabbin Rahim. Rahman. <Gülüyor> yani bu sefer o aklını kendi cehdine çekiyor şeytan. Ha, tarafsız bak der gibi. Ya mesela şöyle de geliyor şeytan. Ya diyor sen böyle bu Kur'an'ı çok yüksek görüyorsun. Hani gel buna diyor tarafsız bakalım. Buraya da iyi. Tamam. Tarafsız bakalım. İnsan kelamı olabilir mi? Bak tarafsızlıktan çıktı. Doğru mu? Yani bir tarafa çekti seni. Böyle hilelerle yani ona acaba bunu insan yazmış olabilir mi? Tarafıyla da kandırması. Çünkü niye bakıyor? Yani beşer kelamına benzer tarzda. Bununla alakalı yani detaylı videomuz var. Buna girmeyeceğiz ama çoğu insanı kandırdığı yöntem böyle oluyor. Ki senin dediğin meyüzde da çok geliyor o kafası karışan. Şimdi ayeti bilmediği için hani hangi manada söylenmiş? Bir ayete baktığımız zaman abi uzun sebebine bakmamız lazım. Mesela Üstad ettri bunu 25. sözde ele almış. Diyor ki, öyleyse Kur'an'dan gelen bir sözde kim söylemiş? Kime söylemiş? Niçin söylemiş? Ne makamda söylemiş? İse bak, yanlı söze bakıp durma. Şimdi mesela adam geliyor özellikle ahsap suresine geçen birkaç ayet var abi. E, hatta kendi aramızda da konuşmuştuk. Yine mal kısmındaki probleme bak. Şimdi bedeviler geliyorlar abi sürekli Resul-i Ekrem aleyhisselatü sorular soruyorlar. Yani hatta bizim de yaşadığımız bir olay var. Yani düşünsen abi adam dalga geçer gibi sürekli sana soru soruyor. Geliyor o peygamber misin? Hadi şunu açıkla. Hadi gökyüzündekileri açıkla. Hadi şu yerdekileri açıkla. Hadi gaybi bahset. Sürekli böyle dalga geçer şeklinde. Sürekli evet. aleyhissalatü vesselam ile dalga geçiyorlar. Sonra ayet iniyor. Diyor ki peygambere soru sormadan sadaka verin. Şimdi bir insanın para verirken canı çıkıyor değil mi? Bu ayet onu soru soracak kişiler diyorlar ki biz mecbur para vereceğiz. O zaman diyor dalga da geçmeyelim para da vermeyeyim. Şimdi bak makam sıralamasına baktığımız zaman yani atmosfere bakmak lazım. O anda o ayet indi ama hangi muhabbetten dolayı o ayet indi? Yoksa dışarıdan şey görünüyor değil mi? He. Baksana. Oo, o paraları topluyup cebe atacak. Aynen para topluyor. Ya. <gülüyor> ya sade şey diyor ki hani işte, nüzül sebebine kim inmiş, kime indirilmiş, evet. hangi makamda söylenmiş, evet. ne maksatla söylenmiş. Bunların hepsine bakıldıktan sonra bu ayet sade 1400 sene önce o zamana da hitap etmemiş. Bu zamana bakan yönleri neler? Evet. Üstad evet. Hazretleri bunu bir imşağı anlatıyor yani. ya. Her ayetin diyor iman. Remzen, işareten, delaleten, saraten diye farklı farklı Aynen. manaları var. Aynen. Her tabakada, her asra hitaben beşer bir şey, şebabet yönü var yani şebap. Aynen. Bu sadece bu manadadır. Senin Mütersen. zahiri değil. İşte Allah her şeyi güzel yarattı. Allah en güzel yaratan'dır. Şimdi adam bunu zahiri manası baktığı zaman diyor ki nasıl ya diyor? Yani çirkin insanlar var, hasta insanlar var, iki başlı insanlar var, değil mi? Felç doğan insanlar var vesaire vesaire. Şimdi zahire bakıyor halbuki Olayı Kur'an'ı bir nazara değerlendirirse her şey ya bizzat güzeldir veya netice itibariyle güzeldir. Kişi bu ayeti kendi nazarına göre alıyor. Çünkü kendi bencilliği tarafından değerlendiriyor. Kendisine menfaati varsa güzeldir, kendine menfaati yoksa kötüdür. Halbuki yani bu olayın kaderi olarak kainat fabrikasındaki çarklara vurduğun zaman inanılmaz faydalar tarafını görebiliyorsun. Ama işte senin böyle bir nazarın var mı? Yani yağmur yağdığında zarar görüyor bir adam halbuki Yağmur'u külli değerlendirmen lazım. Binler hayır tarafları var. Şimdi bunu görmediği zaman adam zahirle hükmedince her daim hataya düşer. Şeytan da zaten suretle kandırıyor. Siret tarafını Adamı götürmüyor. Sirete gitmek ilim ister, değil mi? İlimsiz bir adam suretle meşhur olur. Suretle meşhur olan kişi de o zokayı yutar abi. Bu, zaten, bu verdiğiniz örnekler abi hep ateist forum sitelerinde işte Kur'an evet. hücum eden ateistler evet. önü sürdüğü ayetler. Evet. Yani adam ne yapıyor? Meale bakıyor, İzah bilmiyor, ispat bilmiyor. Evet. Oradaki tefsir nedir? Metod hiçbir şey bilmeden abi tevbelet işte nedir? Izan, yok. Ayette böyle diyor ama böyle değil. Evet. Vallahi mi? hani Biz bunu hiç mi anlamadık? Yani? Biz, ben Kur'an iman etmiş bu o kadar okuyorum. Ben hiç şunu akıl edemedim yani. Allah her şeyin güzel şekilde yaratmıştır. E, tamam bakıyorum hasta çocuk var. Yok ya o da güzel. Böyle yani. yani. Onun izahına bakıyorum, ispatına yani. bakıyorum. Yoksa hani mealle bakarsan zaten mealle baktırdığı için şeytan senin o dediğin hale geliyor. Evet. Beşer kelamı farz et. Neden? Beşer kelamı da hikayeler anlatılmış, işte evet. masallar anlatılmış. Kur'an'a sadece meal yönüyle bakarsan bir nevi yani böyle hikaye kitabı gibi gelmeye başlar zamanla. Bu da acayip bir ihlesi yani. Tam onunla alakalı Ali İmran 7. Diyor ki sana kitabı indiren odur. Onun bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Değişmez herkes tarafından açık, belli olan. Diğerleri ise müteşabihtir. Yani birçok değişik manalara gelebilir. Yani olayın örgüsüne göre. Şimdi diyor ki diğerleri ise müteşabihtir. Dikkat et. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına Göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini yani o ayetin derin manada yorumunu ancak Allah bilir. Yani hüküm Allah'ta. İnsan onun hakkında konuşabilir bir bağlam noktasında. Bir de ilimde yüksek payeye, yüksek makama erişenler. Onlar da derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındadır. Bu inceliği yalnız aklı serin sahipleri düşünüp anlar. Bak şimdi bize de geliyor. Görüyorsun diyorsun ki yani bu haktır. Ben bunun manasını bilmiyorum. Allah indinde bu haktır. Ama diğeri ha ulan yani bak o ayetlerle işte uğraşanlar ateistlerde alınan ayetler adam gelir sana soruyor ya kalplerinde eğrilik bulunanlar da bununla meşgul oluyor. Hakikat tarafını almıyor. Ya şey var abi bu işte inkar eden o gruplar var. Google yazıyorlar işte Allah'ı inkar etmek için kullanılan ayetler. Evet evet böyle ya, arıyorlar onu, ya. Onu yazıyor onu büyük kopyalıyor. Böyle evet, ayetler var. Aynen şeyden e, kağıtlardan çıkarıyor diyor ki lan şimdi bak şimdi bitireceğim size. Bir acaba. tanesi geldi baktık ki hiç, yani o diye ayetler hiçbir Kur'an'da geçmiyor yani. Oradan öyle işte saptırmışlar, kendine göre yorumlamışlar. Getiriyorlar karşımıza koyuyorlar. Bakıyorsun Kur'an açıyorsun dur bakayım diyorsun. Yok hiçbir yok yani. Olanı da anlatamıyorsun yani olduğu gibi getirmiş ya tamam da senin bu getirdiğin şu mevzuyu sana anlatmam için Senin sorduğun soru buradaki ya integral türev ama sen daha toplama işaretinin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Dört işlemi bilmiyorsun sen bunun gibi problemler de var anlatabildim mi? O yüzden dediğinize katılıyorum bu sadece ayet anlamında değil bu hadislerde de böyle. Misal tevil gerektiren müteşabi ayetlerde olduğu gibi hadislerde de var. Mesela Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Bir adı şerifine diyor ki, dünya öküz ve balığın üzerindedir. E şimdi kozmografiye göre değerlendirirsen yani ne alaka? Dünya muallakta duruyor değil mi? Hani öküzün başında değil veya işte bir balığın başında durmuyor. Şimdi bu bir tevil gerektiriyor. Yani burada bir teşbih sanatı var. Halbuki ne? Yani Birçok hikmeti var da insanların dünyada geçim kaynağı nedir? Ya karadandır ya da sudandır. Karayı temsil eden öküzdür. Çünkü ziraatte, çiftçilikte o temsil edilir. Denizin de suyun da gıda yönünden, geçim yönünden temsilcisi balıktır. Yani dünya bu ikisi üzerinedir. Sadece bir manası bu. Kilisandur da bunun kaç manaya geldiğini anlatıyor. Hatta Efendimiz otururken bir ses duyuyor, bir gürültü duyuyor. Ondan sonra diyor ki işte 70 yıldır cehenneme yuvalanan bir taş nihayetinde diyor gitti. Cehennemin dibine ulaştı. Orada ilk başta anlam veremiyor insan. Ya taş şimdi burada kalsa... Taş nasıl yuvarlanır da cehennemin dibine gitti 70 yıldır. O anda bir sahabe içeri giriyor diyor ki yarın sonla 70 yıldır şu filan münafık öldü cehenneme gitti. Bak görüyor musun olayın değerlendirmesini. Bifat ile onu yaşadık abi aşağıya iki tane takım elbiseli bir abi geldi hadis inkarcıları ya yani hadis inkarcını ha, savunuyorlardı ha. işte biz bunu konuştuk mesela işte baktım böyle falan diye tam dedi bu 70 yaşındaki adamı anlatın nasıl tevil edeceğiz. Direkt, direkt, direkt açtık yerinden çalsın. Açıkla dedi tamam böyle. Hadi o, ya hadisi mi söyledi? Direkt onu söyledi. Okumuş yani risale Ben dedim ki bak abi dedim, 70 yıl boyunca inat etmiş. Enaniyetinden doğru dağın hı. tepesine çıkmış. Yüksekten bakmış insanlara. İşte yuvarlanmış 70 yıl boyunca iman hakaretlerini bulamamış. Bu adam cehennemin dibine düşmüş. Böyle baktılar. Güzel dedi tebrik. Tebrik ederim. Adam hiç öyle dedi mi? Adam öldü ya. <gülüyor> adam öldü dedi ya. Güzel açılmış. Güzel açıklandı dedi. Her sen tebrik dedi adam. İben ne güzel. Kalbi <gülüyor> açılmış. Adam kabul etmiş yani. <gülüyor> Elhamdülillah. O anda böyle inat dedi. Açıkla tamam düğünü açıklar. Yok şey ya adam, adam böyle kapalı oldu. Adam <gülüyor> kendi kendi dedi yani. Maarbiyi açıklandı dedi yani adam. Bade <gülüyor> de orada bakıyor lan inşallah açıklar dedi. Ne kaşını oturuyor bende. Ya o yüzden. İnşallah Allah nasip. Yine kendimi beceri saklıyorum. Üzülüyorum mesela böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beşeriyet hallerini yani o hallerin yaşandığı hadisleri naklediyorlar. Ya orada işte insanlar sıkıntıya giriyor. Görüyorsun yani neler neler de onlara ileride değineceğiz. Şimdi bu aklına güvenmekten dolayı böyle oluyor ki aklına güvenen kişi kendi acizliğini, fakirliğini bilmeyen, bunun farkında olmayan yani Allah'a karşı teslim ve tevekkülü tam hayatına yerleştiremeyen kişiler de oluyor. Kendi enaniyetine güveniyor. Ateş böceği ile arı kıyası yapılıyor ya. Ateş böceği kendi ışıkcığına diyor güvenir. Gecenin zulumatında kalır. Ama diyor arı kendine güvenmez. O güneşe güvenir. Sabah diyor o güneşin eşliğinde bütün nazinin çiçekleri ve diğer hayvanları ve kainatı kendine dost görür. Güneşi kendine dost görür. İşte burada kendi aklına güvenip bir hesap kitapla problemler çıkarmaya çalışan şeytan da ona o on meşguliyeti veriyor. Lakin buradaki şey kısmı çok önemli. Hani bu aklına güvenme veya bir mümin de bazen bu meseleleri değerlendirirken illet ve hikmeti birbirinden karıştırıyor. İllet Cenab-ı bir şeyi farz kılması, emretmesi. Mesela biz niye oruç tutuyoruz? Allah emrettiği için. Asıl evet. sebep bu. Ana sebep bu. Allah emrettiği için. Bu illetidir. Ama Cenab-ı Hak ona menfaatler, faydalar takmıştır. Hani kişinin sağlığına iyi gelir, zayıflamasına faydalıdır vesaire böyle... Şimdi oraya baktığın o da hikmet oluyor. Ama öyle bir şey ki illetten önce hikmet aranmaya başlarsa sıkıntı burada başlıyor. Mesela biz sefere çıktığımız zaman, seferi olduğumuzda değil mi şehir değiştirdiğimizde ne yapıyoruz? Öğle namazının farzını iki rekat kılıyoruz. Şimdi buradaki illet ne? Ana esbab, ana sebep ne burada? Sefer değil mi? Seferi olmamız. Peki hikmeti nedir? O yolculukta meşakkat olması. Şimdi soru şu. Peki meşakkat olmazsa iki rekat kılmayacağız mı? Dört mü kılacağız? Hayır. Meşakkat olmasa da illet orada geçerlidir. Hmm. Anlatabildim Yeni mi? Evet. Ama mütezile sapkın mezhep bundan dolayı diyor ki hikmet kalkarsa illet de kalkar. Yani orada şunu demeye çalışıyorum. Bugün mütezile kafasıyla olayı değerlendiriyorlar. Diyor ki ya bundaki hikmet nedir? Bunda ...kendi şahsi hayatına fayda görmediği zaman Allah'ın emri geriye atılıyor. Bu da bir akla güvenmenin neticesinde ortaya çıkıyor. Yani şunu diyemiyor... Ben bilmiyorum. Vardır bir faydası. Allah böyle emretmiş. Yani teslimiyet burada ortaya çıkıyor. İman teslimiyettir. itimat etmektir. Bu akla güvenme kısmında bir de şu var. Yani kendi sorgulamaya gidiyor. Aklına güvenen kişi diyor ki ben kendim aklım yok mu benim ya? Ben sorgularım ya diyor. Ya sen sorgularsın da sen neyi nerede arayacağını da bilmiyorsun ki. Yani senin mihenk taşın ne? Ya bir şeyi buldun. Bunun doğruluğuna hükmeden şey ne? Ya doğrunu kabul eden senin aklın mı? Ya senin aklın Ta Efendimiz Aleyhisselam zamandaki gibi bütün senin konuşman, hareketlerin, fiillerin Kur'an'ı değil ki sen arzi olmuşsun. Yani siyasetin içinde, felsefenin içinde, şahsi menfaatli dünya kazançlarının peşinde koştuğun bir alemde sen iştihat yapamazsın ki. Yani böyle bir hükmede sahip değilsin. O zaman ne yapıyor? Kendi menfaati doğrultusunda bir sorgulamaya gidiyor. Herkes hakkı arıyor. Batıl başına düşer onu hak diye şapka olarak başına giyer diyor ya yani şey meselesi çok önemli ben Kur'an'ı okuyorum, sorguluyorum. Sen sorgularken yanlış anlamada hep yanlış arama odaklı sorguluyorsun. Hani şeye benzetiyor ya, savaş alanına girdin, tamam silahın var, güzel. Yeterli mi? Yeterli değil. Mermin var mı? Mermisi olmayan, dünyanın en son teknolojisine sahip olan silahla git. Mermi olmazsa, kullanmayı bilmezsen işe yarar mı? Şimdi Kur'an'ı almış gidiyor. Ya sen Kur'an'ı kendine mermi yapmamışsın, sen doldurmamışsın ki. Yani tetiği çekmeyi bilmiyorsun sen. O zaman oradaki sorgulama da insana dalaleti atabiliyor güzel kardeşim. Mesela bunun örneği abi i̇bn Sinalar Farabiler. İmam-ı Gazali gibi bir hüccetül İslam onlara ancak ne yapmış? Adi bir mümin derecesini vermiş mesela. Evet, evet. Onlar ne yapmışlar abi İbn-i Sinalar? Aklı mihenk yapmış. Evet. Şimdi akıl değil, şey, nakil değil de akıl mihenk olursa abi nakli olan her şeyin aklen ispatı var. Şu anda anlamasam bile örnek veriyorum. İşin ehline sorduğun zaman onun cevabını alırsın. Her naklinin nakli ispatı var. İşte Olur. ilimde derin işler falan evet, dedin evet, ya ayette. Evet. Ama abi akıl gittiğin zaman, akılla gittiğin zaman üst bir akılla onakili nakil geldiği için sen onakli anlayamayabilirsin. Yani aklı kendine mihenk yaparsan bazı nakiller seni filtrenden geçmez. Mesela i̇bn Sina ne diyor aşırı meselesi için? Bunun diyor aklenin izahı ve ispatı yoktur ancak nakille anlaşılır. Hayır. zaman Hazretleri 7'den 70'e, avamdan havası herkesin anlayabileceği tarzda akli ispatlar ve izahlarla bunu bize sunuyor mu? Aynen, Şu, sunuyor aynen. Olsun. Yani nakli kendine esas maksat yaparsan ki zaten nakli yani kapat gözünü gaybe iman et her şeyi al değil. Oraya kadar zaten hep akli ispatlarla geliyor. Bir yerden sonra o dediğin gibi onlar gaybe iman ederler. O teslimiyeti sağladıktan evet. sonra dersin ki vardır bunun bir tevhiliği bir izahı. Ben şu anda anlayamıyorum. Aklım benim şu anda oraya yetişmiyor. Ama o nakli kendine kabul ettikten sonra onu da izahını ispatını araştırırsın. tefsirlerden vesaire bulursun yani. Kesinlikle katılıyorum. Aklı kendine miyink yaparsan abi hadis inkarısı de olursun. Ondan sonra tabii, tabii. reformist de olursun. Ayetleri ha. kafana göre tevillemeye de başlarsın. Yenilenmeli İslamiyet, yenilenmeli evet. filan. Niye? Hukuk Çünkü sen menfaat yani, arıyorsun, kendi evet. faydan arıyorsun orada. Tarihselciler bakıyorsun ha. şimdi zirvede Kur'an'da evet. 35 tane hukuk ayeti var. İşte o zamana hitabidir. Bu zamana hitap ediyordu. kendi aklıyla gitmeye çalışıyor. Evet. Yani onlar bile işin içinde olanlar bile değerlendiremiyor sosyolojik olarak, değil mi? Hani geniş kapsamlı psikolojik olarak, aile hukuku olarak buna bakamıyor. Yani Allah muhafaza, enaniyet öyle bir şey ki bir mevhum ilahlık veriyor. Yani ben de kendim bulurum. Bak bu bize bile yansımış Fatih. Biz bir adama namazı anlatırken veya orucu anlatırken hikmetinden bahsediyoruz ya. Yani namaz kılık kardeşim bak bedeni olarak da kendinizi yuttarsak. işlerin tutarsan, rast işlerin rast gider. Bak hep böyle hikmetler. İşte hep böyle başın işte aşağıya ya, kan gidiyor ya. Alzheimer olmuyorsun, gözlerine iyi geliyor ne. Ya yani adımı ikna etme yöntemin bak böyle oluyor. Halbuki Allah'ın emri olduğunu ilk önce... Anlatıp o faydalar kısmı sonra. Çünkü o faydaları görmezse... Keşfik olacak sadece. Ana evet. gaye olmaz. Evet. Ana mesele, ana tercih edici hüküm olamaz yani o. Allah muhafaza işte diyoruz ya o teslim ve tevekkül meselesi önemli yani bu sorgulama meselesinde. Başka bir tane hilesi var abi. Bununla ilgili çok mesaj geliyor. Abi hani işte bilim adamlarının işte çoğunluğu örnek veriyorum hani e, dinsizler. Hı. Ondan sonra işte yani dinsizlerin çokluğundan dolayı Hı. abi yedi buçuk milyar insandan baktığınız zaman 1,5 milyar Müslüman. Yani Hı. adam ne yapıyor? Çoğunluk baktığın zaman hani İslam dinine mensup değil diye. İslamiyet'te acaba hakikatsizlik mi var diye. Karşı Hı. tarafın inançsızları ya bilim adamlarının çoğu inançsız diye gerçekten evet. öyle bilim adamları çoğu inançsız. Bundan dolayı vesveseye düşüp şüpheye düşüp şeytanın bir hilesi buradan abi avlayıp kardeşimiz ateist yapabiliyor. Hı. Tabi tabi. uzak uzaklaşılabiliyor. Şöyle bir şey oluyor ya, biz şimdi etikete baktığımız için, e, zahirle hükmettiğimiz için e, bu kadar adam araştırmış etmiş, bu adamlar bilim adamı, bu adamlar şöyle düşünür, bu adamlar şöyle filozof. Bu adamlar yani, prof, prof ha, zaten. Evet, bu adamlar bilmeyecek de siz bileceksiniz? Yani eğer Müslümanlık veya İslamiyet hak olsaydı, Allah'ın varlığı hak olsaydı, haşa, e, bu adamlar zaten en, en önde abi. giderdi. <gülüyor> Yani on numara Müslüman oldunlardı. Değil mi? Fırsat vermiyorlar. Fırsat vermiyorlar. On numara namazla kadar adamlar ama şimdi böyle olunca adam diyor ki e sen kimsin, o kim? Biz azınlık ha. kesimiz, çoğunluk haklıdır diye bir evet. mantık çıkıyor. Üstad o yüzden abi, de çok önemli yanım mevzu. Bunu da sorumlu mi Üstad'a? Evet Üstad onun da cevap vermiş. Diyor ki evet. abi Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakayık i ...inkarındaki ittifaklarından telaşe düşen... ...yani bir adam toplanıp ahiret yok diyorlar mesela. Bundan evet. dolayı telaşe düşen... ...ve itikadını bozan bir çare insan. Ya harbiden yok mu ya diye. Ve size sevgilen, itikadını inancını bozan... ...imanını bozan ey çare insan. Doktor düzzi biliyorsun Abdullah Cevdet. Maalesef bu adamlar yani... ...imansızlığı yayma geçirilen vazifeli adamlar. Ya yani 1900 işte... E, ...20'li 40'lı dönemler. Öyle söyleyeyim. Bu dedin olay olmuş. E, Demetçilerde... Hatta dergilerde, gazetelerde, röportajlarda o zamanın akil insanlarına ahiret yoktur dedirtiyorlar. Bak Allah yoktur meselesi değil. Ha. Ahiret yoktur. Onlar ya ahirete hatta manşetler geçiyor. Ee, ahirete inanan insanın akli sorunları vardır. Akli problemleri vardır. Bunlar hep böyle göz önündeki herkes tarafından tanınan sanatçılar, proflar söyleyince e, köydeki amcam, avam olan kişi e, bizim hocaya bak benim babam bunu Dört söylüyor. Ama bütün ünlüler, bütün proflar, en önde gelenler bunu söylüyor. Acaba bunlara ki hak mıdır diye şüpheye düşen kişi ona binaen yani. yani. Bak şimdi devam et. Bil ki kıymet ve ehemmiyet kemiyette ve adet çokluğunda değil. Evet. Yani kemiyet, keyfiyet meselesi abi. Kemiyet dediğimiz şey sayı çokluğu, adet çokluğu, keyfiyet ise kalite. Şimdi bunun örneğini abi normal gündelik hayatımızdan verecek olursak Mehmet abi bir tane iPhone'un en son çıkan telefonu mu? Dünyada hiç benzeri yok tamam mı? Bir tane de işte şey 10 tane de Nokia 33 mu? Nokia 33 diyorum. <gülüyor> tamam, abi, tamam, tamam tamam. Dur Allah'a so so başkına geçecek tamam. tamam. Bir çuval kömür mü? İçerisinde tamam. 300 tane kömür var. Bir tane elmas mı? Tabii ki de elmas. Heh. Yani baktığınız zaman elmas daha kaliteli öbürküsü sayı çoklu olarak Kanka daha fazla. Kanka bir ara gitti geldi abi. Bir ara gitti bak. <gülüyor> Şimdi bizim doğada kömür çok önemli değil mi? Varken yani soba yakıyoruz. Sayı çok. Haydaa. <gülüyor> elmas yanmıyor sobada yanmıyor. <gülüyor> abi ne dersin? Sayı çoklu olarak. Şu an doğada olsam ne yapacağım ben. Kömürüm alır bakarım sıcak <gülüyor> ölmez. Estağfurullah. <gülüyor> Üstel burada parantez size not almış onu <gülüyor> Mehmet diye. <Arişli. gülüyor> Abi normalde baktığınız evet. zaman sayı çokluğundaki kömür elmasa galip olarak kemiyet olarak sayı çokluğunda olsa da değer olarak, kalite olarak değer olarak elmas sayı olarak az olsa da kalite olarak fazla ondan dolayı elması tercih edersin kömüre tamam. değil mi? Burada da aynı şekilde inanan bir tane elmas ruhlu bir tane Hz. Ebu Bekir örnek veriyorum 100 tane 200 tane kömür ruhlu bilim adamı örnek veriyorum Ebu Cehil fıtraldı. insanlar bunlar da sizler ki ahiret yok. Bir tane Hz. Ebu Bekir Efendimiz çıksa doğruyu söylese bu dese ki ahiret var o ona galip gelir. Neden? Kimiyetin keyfiyeti nispeten emmiyeti yok. Başka bir tane daha abi. Üstelik aşağıda devam ediyor ki işte küffarın ve ehli i dalaletin bir hakikati imaniyi inkar ve nef kuvvet yoktur. Evet. Yani sayı çokluğu ne kadar fazla olursa olsun onların ikisinde bir kuvvet yoktur. Çünkü nefi sırrıyla yani inkar sırrıyla ittifakları kuvvetsizdir. Nasıl? Bin nef bir tek hükümdedir. Yani sayı çoklu istediği kadar inançsızlar da fazla olsun. Bin tane adam inkar etsin, bir tane adam kabul etsin. Onlar da diyor abi e, nefi sırrıyla, inkar sırrıyla onların diyor bin tanesi de bir hükümdedir. Neden? Çünkü bunlar inkar ederken aşağıda üstte çok güzel bir ay örneğini veriyor. Mesela işte Ramazan'da Hilal'e bakıyorlar. İnsanlar toplanmış meydana. Bu Hazreti Ömer zamanı gerçekten olmuş. İnsanlar Hilal'e bakıyorlar abi. Hepsi Hilal'i göremiyor. Hani oruç tutacaklar ya ona göre. E, oruçlarını açacaklar. Hilal'i göremiyorlar abi. Ama hepsi farklı farklı sebeplerden dolayı bir tanesi diyor ki benim gözlerim bozuk bir tanesi işte yanlış yöne bakıyor bir tanesi işte onun olduğu yerde bulut var evet. bir şekilde bulutu göremiyorlar bir tanesi çıksa dese ki bulut şey, ay vardır ay buradadır hilali gördüm dese o adam tek bir işaretiyle abi ne yapar diğer bütün bin tane adam farklı sebeplerden dolayı inkar etse de bu adam tek işaretiyle diğer hepsine galip gelir mi? Gelir. gelir. O nef de abi hepsi farklı farklı sebeplerden dolayı reddettikleri için bunların hepsi bir kuvvetindedir. <gülüyor> o bir tane adam iki tanesi aynı yere parmak basa bir tane daha bu adamı destekliyorsa, olsa bunlar birden bin kuvvetine çıkar. Çünkü iki tane tasdikleri <gülüyor> ama ikisi de aynı sebepten dolayı tasdikleri inkar edenler hepsi farklı sebeplerden dolayı inkar ettikleri için bunların abi bin tanesi bir hükmündedir. Yani sayı çokluğu istediği kadar fazla olsun hiç fark etmez. Bir de şöyle bir şey var Hadi mesela. Üstad Hazretleri beni benim çok böyle bir bilim yani biz bununla ilgili ders yaptığımız zaman da beni en çok tatmin eden mesele şuydu. Yani bizim mahkememiz, mahkememize çıkan avukatlarımız yalan yok hayatlarında. Hiçbir zaman evet. yalan söyleyemişler. Hep sıddıklık üzerine devam etmişler. <gülüyor> Hatta şu örneği veriyoruz ya mesela. Diyelim ki şurada bir kazı olsa. Biri gelse desek abi ileride bir kazı olmuş. Dersen ki lan bu adam yalan söylüyor. İkincisi evet. gelse aynı şekilde desek ki şurada bir kazı olmuş. Hadi bunda da bir şey var dersin ama sürekli 4, 5, 6, 7, 8 ve bunun gibi yani düşünsene 124 bin tane insan gelmişler. Her biri o kazadan bahsetmişler. Ama hiçbir şekilde yalan yok. Hep bahsettiği şey Allah var, ahiret var. E şimdi mesela bilim insanlar... Ve başka zaman ve başka yerlerde. Yani başka kavimlere de. Mi? Çeşitli kavimlere gelmişler. Yani. Mesela İsrail, İsrail oldana gelen peygamberlerin işte İsrail oldana gelen kültürle bize gelen kültürler farklı. Kur'an hepsini cem etmiş ya abi. Evet. Yani kültürler de farklı olsa, meslekler de farklı olsa meşhepler de farklı olsa hepimiz aynı davadan bahsediyoruz. Allah var, ahiret var, hesap var, mükafat var. Hep bundan <gülüyor> üzerine devam etmişler. Şimdi bilim insanlara bakıyorsun abi. Adam bir mesele hakkında tartışıyorlar. 10 tane bilim insanı yan yana. Her biri birbirinin tezini çürütüyor. Misal da söyleyeceğim. İşte bir şey tartışıyorlar. Diyorlar ki yok senin dediğin yanlış. Ondan gelmemişiz. Şundan gelmişiz. Hep birbirini yemeye başlıyorlar ama bizim alimlerimize bakıyorsun. Özellikle peygamberlere Hepsi, bakıyorsun abi. Alimler. Her biri aynı şeyden bahsetmiş. Elhamdülillah. Yani bizim mahkememize çıkan avukatlarımız gerçekten çok doğru insanlar. Evet, hep aynı şeyi söylüyorlar. bir bir kere yalan söylememişler. Yani, yani ya. şeytanın burada hani e, inançsızların sayısı daha fazla diye böyle bir hileye götürmeye çalışıyor. Ya Onlar daha doğru sanki. Onlar daha kalabalık gibi. Burada üstad iki tane şey söyle. Bir, kemiyetin keyfiyetin nispeten ehemmiyet yok. Evet, Keyfiyet evet. kemiyete galip gelir. İstedikleri kadar sayı çoklu olsun. İkincisi, onları ne kadar fazla olursa olsun, onlar gene kemiyette değiller aslında. Onları çünkü hepsi bir tek hükmünde. Çünkü inkar sebepleri farklı farklı oluyor. <gülüyor> üstad şey söylüyor. Bizim etimizin aynı. Bir bahar mevsiminde sinekler insanların daha çok haşlediliyor. Ama insan daha değerli. Evet. Yani cennete sinek gitmeyecek. Yani i̇nsan azınlık gidiyor. daha kıymetli. Aynen. Evet. O yüzden evet. yani o kafir... Hatta inkarcıların çoğunluğuna bakıp da bu vesveseye düşmesine evet. şeytanın Yani bu bilim adamları yani. kısmında buna koyabiliriz. Hani evet. adam Hı -hı. böyle bahane geliyor ya. Hatta Yusak ne diyor Fatih orada? Hani onda... yerdeyken arşi temaşa eden... Yani şöyle bir önceki hile şeydi. Kafirlerin çoğunluğundan dolayı hani vesveseye düşüp kafirlerin çoğunluğundan dolayı hani yanılgıya düşüp hileye düşüp adam dinden çıkıyordu. Şimdi abi bilim adamları yani işin ehli olmayan insanlar din noktasında işin ehli olmayan insanlara hani sanki her yerde söz sahibiymiş gibi onu dinlemesin. Evet. Yani mesela bununla ilgili Üstat 7. şu an abi mukaddemesinde onu anlatıyor. Evet. Diyor ki abi bir fennin veya bir sanatın medar-ı olmuş bir meselesinde o fennin ve o sanatın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve alim ve sanatkar da olsalar sözleri onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz. O fennin icma uleması, o, o fennin icma uleması dahil sayılmazlar. Yani. Ya mesela abi e, dünya çapında nam salmış bir tane mühendis olsun abi. Bu adam tıp alanında bir hastalığın keşfinde veya bir hastalığın tedavisinde hani e, doktor olarak en böyle e, işte doktorluktan en böyle düşük puanla mezun olmuş bir tane adam kadar bile o hastalığın has, e, keşfinde veya tedavisinde o mühendisin sözü geçmez. Yani bu adam kendi alanında ne kadar zirveyi oynarsa oynasın o adam kendi alanında söz sahibidir. Tıp alanında mühendis söz sahibi değildir dünya çapında da olsa. Tıp alanındaki en düşük bir doktor... O dünya çapındaki mühendislerin tıp noktasında daha fazla söz şey sahibidir. Bunu anlatıyor. Ondan sonra diyor ki abi, bilhassa özellikle maddiyatta çok tevahul eden, yani maddiyatta çok derinleşen, çok maddiyatla meşgul olan ve gittikçe maneviyattan tevahut eden, maneviyattan uzaklaşan, maneviyata karşı anlaması, anlaması zorlaşan ve nur'a karşı gabileşen, bir nevi yani böyle e, anlamayan hale gelen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en büyük bir feylosofun Münkirane sözü yani inkar etme sözü maneviyattan nazara alınmaz ve kıymetsizdir. Yani bakıyorsun abi adam örnek veriyorum bilim adamı. Kendi alanında çok iyi. Adamın alanı jeoloji. Tamam mı? Kendi alanında bu adam çok iyi abi. Fakat bu adamın alanı Kur'an değil. Adam ama evet. Kur'an'la ilgili Kur'an'ı çürütmekle ilgili haşa Kur'an'ın beşer kelamı olduğu gibi Kur'an ayetleriyle ilgili adam zibilyon tane yerde seminer yapıp video çekiyor <gülüyor> anlatım yapıyor. Evet. Ya abi senin alanı jeoloji. Tamam jeolojide örnek veriyorum Kur'an aliminin sözünü dinlemeyelim. Jeolojide senin sözün geçerli. Fakat Kur'an noktasında da senin sözün geçersiz. Yani dünyanın en iyi jeoloji profesörü de olsan... ...orada Kur'an alimi, hatta bir tane cami hocası bile... ...o konuda daha fazla söz sahibidir senden. Mesela Üstad diyor ki... ...acaba yerdeyken arş-ı azamı temaşe eden... ...harika bir dehayı kutsi sahibi olan... ...ve 90 sene maneviyatta terakki edip... ...öbür adam zaten maddiyatla meşgul olunca... ...maneviyata karşı körleşiyordu. Evet, evet. Üstad diyor maneviyatta 90 sene terakki edip çalışan... ...veakayki imaniyi... ...ilme lekin, ayne lekin... ...hatta Hakka lekin derecesinde... Suretinde keşfeden Şeyh Yeylani sesi ruhu gibi yüzbinler i hakikatin ittifak ettikleri tevhidi ve kutsi ve manevi meselelerde maddiyatın en dağınık ve kesretin en cüz'i teferruatına dalan ve sersemleşen maddiyatta gittiği için ve boğulan filozofların, bilim adamlarının, felsefecidenin sözleri kaç para eder ve inkarları ve itirazları gök gürültüsüne karşı sivrisineğin sesi gibi sönük olmaz bir şey. Evet. Kur'an'a istediği kadar bu adam itiraz etsin. Meal okuyup istediği kadar işte bu meale bu zıttır şöyle falan desin. Bu adam abi Kur'an noktasında, din noktasında, İslam noktasında en ufak bir hani en alt mertebedeki bir tane örnek veriyorum. Bir, bir din hocasının. Hani Mizan-i kişiden... itiyas olamaz. Kesinlikle, mi? kesinlikle. Kesinlikle. Herkes kendi alanında söz sahibi. Şimdi de en önemli maddelerden birisi günahlar. Altıncı madde mi? Evet abi. Fatih, leymalar alabilir miyim? Zahmet. Eyvallah. Günahlar yani Kişileri bu hallere iten ana esas da günahlar oluyor. Tabi günahlardan ziyade o günaha tövbe etmemek, istiğfarsızlık, tövbesizlik, günah kul için var değil mi? Bizim aciz olduğumuzun göstergesi günahlardaki ısrardan dolayı ateizme giden yollar açılıyor. Öyle dersek belki tabir daha yerinde olabilir. O da şöyle Fatih, bizim mesela böyle ibadetlere ne ihtiyacımız var? İşte kalbi, ruhi ve batini itsel hastalıklarımız var. Manevi hastalıklarımız var. Bunlar için ibadetler tedavi edici oluyor. Kalbimize, ruhumuza gıda oluyor, ilaç oluyor. İşte kalp ve ruh gıdasız ve vazifesiz kaldığı zaman onlardan türeyen veya neşet eden sıkıntılar insanı dalalete götürüyor, sıkıntıya götürüyor, haktan uzaklaştırıyor. Onlar akıl da Günahlar bahsediyor. 2. Lema'da Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor. Hani onun zahiri yara hastalıkları vardı. Onun bu dünya hayatını tehdit ediyordu. Bizim diyor içimiz dışa, dışımız içe bir çevirirsek ondan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Bak her bir şüphe, her bir günah. Eyüp aleyhisselamın yaraları kısa dünya hayatını tehdit ederken bizim ebedi hayatımızı tehdit ediyor bizdeki sıkıntılar. Şimdi buradaki mesele şu. Yani günahlarla ateizme giden yol nasıl açılıyor? Şimdi şöyle diyor. Diyor ki nasıl ki o hazretin Eyüp aleyhisselamın yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve diline ilişmişler. Aynı şekilde bizlerde de günahlardan gelen manevi yaralar ve o yaralardan oluşan vesveseler ve şüpheler... Neuzubillah, Allah muhafaza mahalli iman olan, imanın ana merkezi olan batını kalbe, kalbin içine ilişip imanı zedeler. Şimdi oradaki kurtlar kalbini ısırıyordu, zarar veriyordu. Bizde ise ne yapıyor? İmanın merkezi olan kalbin iç kısmını zedeliyor. Sonrasında imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden, Allah'ı anmaktan nefret karane uzaklaştırarak Susturuyorlar. E bu nasıl oluyor diye ikinci soru geliyor. Diyor ki günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Yani Allah muhafaza her bir günah insanı bu hale getebiliyormuş. Eğer diyor o günah tövbe ile istiğfar çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük manevi bir yılan olarak kalbi ısırıyor. Sonrasında kendini temizi çıkarmaya çalışıyor insan. Yani o temize çıkarmaya çalışırken kendisini hatasız görmeye başlıyor. Kendini kusursuz görmeye başlıyor. Birazdan muhtemelen bundan sonra da kusurunu itiraf ettirmeme. Halbuki kusurunu itiraf etse o halden kurtulacak. Yani o kurt orada ölecek ama günahlardaki ısrarı ve devam. Onunla alakalı da Üstad Hazretlerim meslemin Nuriye'de Fatih kalbin kararma aşamasını anlatıyor. Yani ateizm, Allah'ı inkar bu kalbin kararması daha ne olacak ki? بَلْرَنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ onlar günah işliye işliye kalpleri kararmıştır. Şimdi o da şöyle başlıyor günahciyetinden. Diyor ki, "Masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse." Yani günahın günah olarak biliyor ama o günahın içinde bile bile devam ederse onda küfür tohumu vardır. Yani o tohumda ağaç olma potansiyeli var. Ama ağaç olmamış. Değil mi? O daha böyle bil kuvve olarak duruyor. Bil fiil olmamış. Diyor ki, çünkü o masiyete günaha devam eden o günah ülfet peyda eder. O ona alışkanlık olmaya başlıyor Fatih. Alışkanlık olmaya başlayınca artık ona günah değilmiş gibi gelmeye başlıyor. Canını acıtmıyor. Günaha ilk girdiği zaman aklına şüpheler vesveseler düştüğü zaman ürperirken korkarken artık onun için normalleşmeye başlıyor. Günaha bir alışma evresi. Sonra o günaha aşık ve müptela olur. O günaha aşık ve müptela olduğu zaman o günahı terk ettirecek olanları terk etmeye başlıyor. Halbuki uyanması lazım. Ulan benim bu günahı terk etmem lazım. Aşık oluyorum. Beni müptela ediyor. Haktan uzaklaştırıyor. Yok. Haktan uzaklaşıp günahına aşk ve muhabbetle devam ediyor. Ve terkine imkan bulamayacak dereceye geliyor. Sonra o günahın ceza gerektirmediğini temenni etmeye başlıyor. Aşamalar bu. Sonrasından böyle devam edince artık o küfür tohumu yeşillenmeye başladı. Çünkü onu sen günahlarla besledin. Herkeste bu var. Tövbe edince o tohum deliniyor. Tohum delindiği zaman iş yapmaz. Ama sen günahlarla o tohumu sularsan, beslersen her tarafına, ruhuna, kalbine, vücuduna, hayallerine, fikirlerine dal budak salmaya başlıyor. Allah inkar hissi her yerden gelmeye başlıyor. Şimdi onunla alakalı, ben burada çok detaya girmek istemiyorum, rica ediyorum kardeşlerimden. Kalbi karartan 5 aşama diye videomuz var. Burada çok özetini söyledim. O 7-8 dakikalık videomuzdu. Mutlaka ama mutlaka bir müminin onu izlemesi lazım. Buraya inşallah onu bırakalım. Kardeşlerimiz onu izlesinler. Ben bunun çok detayına bu şekilde girmeyeceğim. Ama biliyoruz ki günah da münafı rahatsız etmez. Yani mesela beni en çok böyle kendime getiren e, hakikatlerden, sözlerden birisi. Ne zaman ki günahlardan rahatsızlık hissi var o zaman diyorum ki elhamdülillah. Yani bak günahtan rahatsızlık duymak bile büyük bir nimet. Ya günahlardan rahatsızlık duymasak, ona alışkanlık peydah etsek. O yüzden yani o günahın aşamalar kısmında e, kardeşlerimin o videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Çok daha teferruata girmeyeceğim. Herkes kendi halini bilir, herkes kendi günahını bilir. Eğer o günahta bile bile devam edip pişmanlık hissetmiyorsan ''Tövbe etmiyorsan imanda sıkıntı olduğuna işarettirir.'' diyor. Bence bu bu kadar saydığımız şeytan hileleri arasında abi, ateizme götüren, inançsızlığa götüren en kuvvetlisi bence günahlar kısmı. Evet, Çünkü evet. benim hani benim hayatım böyle yani. Ben en çok karşılaştığım ateist, deist, agnost yani kim olursa olsun en fazla görüştüm. Hani adam gerçekten günah bağımlılığı var. Günahlarını bırakamıyor. Ondan sonra günahlarını ona bıraktıracak şeyleri bıraktırmaya başlıyor. Ondan sonra küçük bir etna işte gözüne küçük bir emare geliyor orada dediği gibi. Evet. Sonra inkara gidiyor tarzında. Bence bir tanesi günahlar bir diğeri de abi artık yedinci mi sekizinci mi hangisi bu da vesvese abi. O hmm. günahlardan hasıl olan hmm. vesveseler dedin ya bir verir misin abi onu yerinden okuyayım. Lemalar mı sözler Lemalar. Mi? Abi e, sözlerde zaten onunla ilgili Hüsnü Hazretleri vesvesenin insana verilmesinin dört tane hikmetini söylüyor. Yani neden Cenab-ı Hak vesveseyi halk etmiş böyle bir şey yaratmış? Diyor ki aslı vesvese teyakkuze sebeptir. Tahariye dahidir seni araştırmaya sevk eder ciddiye tevesledir, la kayıtla atar. Uyanık tutar seni. Uyanık tutar. Üstad diyor ki bu yüzden bize bir kamçıyı teşvik olarak, bir teşvik kamçısı, gayret kamçısı olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor diyor. Hmm. Burada yani iki tane yönü var abi. Vesvese insana gelmesinde iki farklı yönü var. Yani e, hani diyoruz mesela bıçak yaratıldı, halk şer şer değil kesmiş şer şerdir. Bıçan yaratılması şer değildir. Onu senin kullanım yönüne göre, sen ya hayır yaparsın ya şer yaparsın. Yani bıçak bir tane doktorun elinde hayat kurtarırken ameliyat masasında, bir tane katin elinde can alıyor. Senin kullanımına kalmış ya. Şimdi kamçı da böyle abi. cenab bak bunu kamçıyı teşvik olarak bize bir teşvik kamçı olarak şeytan eliyle vermiş, Onunla beşere vuruyor ya. Mesela bize bir vesvese geldi. O günahlardan özellikle vesvese yani çok vesveseli bir kardeşimizse bu videoyu izleyen. Günahlarına dikkat et kardeşim. Biraz daha takvaya yönelmeye çalış. İmani günahlarla... yönündeki vesveseleri konuşuyoruz evet, değil mi Evet vesveseleri söylüyorum. Tamam, anladım. Bu noktada abi mesela işte kardeşe bir vesvese geldiği zaman senin bu vesveseye karşı tutumun çok önemli. Yani sen bunu kendi hakkında hayır mı şer mi diye sen yönlendiriyorsun. Evet. Yapacağın filiata göre, niyetine göre. Neden? Çünkü mesela atı abi yarış atlarında böyle atı daha fazla teyakkuza getirmek, gayrete getirmek için kamçı vururlar arkaya. Ya ayaklarında böyle ha. diken vardı. Böyle hani vururlar yani. Aynen. daha fazla gayrete evet, gelir. Topukta, daha fazla koşturur. Topukta evet. var. Ya abi teşvik kalmçisi olmuş oluyor. Senin kullanımına göre. Yani mesela örnek veriyorum sana. Ahirete imanla ilgili bir sual gel, Bir vesvese geldi. Ve diyor ki hani işte gidip de gelen bir var? <gülüyor> Sen ne yapıyorsun abi ya gayrete geliyorsun ya harbiden zihnimi bir yokladım buna karşı cevap veremiyorum. O zaman ahirete imanla dair benim ispatlar bulmam lazım. Delilleri nedir diye ayetlere yöneliyorsun işte hadislere yöneliyorsun vesaire. Ya sana bir gayrete getiriyor. O vesvese gelmeden önce ahiret noktasında ilimli değilin marifetullah yoktu. O vesveseyle beraber araştırmaya başladın artık onların cevaplarını biliyorsun. Seni te teyakkuza getirdi seni tahriye sevk etti. Daha diyor ya tahriye evet. Veya tam tersi de olabilir. Mesela bir adam abi işte kırbaçla savaşırlarmış. Adam abi veya işte işkence etmek istediğin bir tane adama kırbaçla vura vura adamın gücünü bitirirsin ve adamı yere yağarsın abi. Yani senin kullanım yönüne göre. Sana bir vesvese geldiği zaman bu bir kamçı hükmünde ya gaza gelirsin o at örneğindeki gibi daha fazla saldırsın. Marifetullah'ın imanını arttırsın veya vesvese gelir cevabını araştırmazsın. Vesvese gelir bir daha bir şey demezsin bir daha bir şey demezsin. Ondan sonra yavaş yavaş gücün azala azal azala, azala ya harbiden neden böyle harbiden öyle değil mi falan diye vesveseyle gitmeye başlarsın. Aslında vesvesenin gelmesi de çok güzel bir şey. Hani gelmesi kötü bir şey değil gelmesi de güzel bir şey. Sen de imanlı olma delili abi. Mesela Mehmet abi düşün bak sen bir hırsızsın tamam, tamam mı? Serkan abi bizim evlerimiz yan yana abi. Serkan abinin havuzlu villası var çok güzel böyle bir tane ev var. Çok zengin bir insan tanıyorsun onu da bende de. Ben de onun villasına çalışacağım bir tane bahçıvanım. Yan yana oturuyoruz. Hangimiz evine girersin hırsızda? Elbette Serkan abim kim? Neden? Çünkü onun içinde bilirsin ki yani çalmaya diğer şeyler Hı. var. Onun kasasını patlatsan acayip mücevherler var vesaire. Şimdi demek ki sana vesvese geliyorsa bu da hayırciyeti hayır var. Hı. Ne? Demek ki sende bir iman var ki çalmaya değer bir iman var ki şeytan sana vesvese vererek onu çalmaya çalışıyor. Senin ne yapman lazım? O imanı şeytana kaptırmamak o hırsıza kaptırmamak için teyakkuza gelip gayrete gelip o aklına gelen vesvese her, hangi alandaysa iman noktada neyse onun cevaplarını bulman lazım. Yoksa ne oluyor abi? Zamanla seni düşürüyor. Bununla ilgili abi e, 13. Lema'da Hikmetül Üstaz'de de çok güzel bir yer var. Üstad hatta onu demeden bir şey söyleyeyim abi mesela abi. biz... Ee, kardeşleri ziyarete geldiği zaman bazı böyle vesvese müptelaları var. Abi nasıl olacak? Nasıl kurtulacağım? Benim halim ne olacak? Artık yaşama gücüm kalmadı falan. Kardeşi şunu söyle. Bakın vesvese aslında seni buraya getirdi. Hayır cihetle. Evet. Düşünsene. Evet. Hiç vesvese gelmeyen insanlar var etrafımızda ya. Allah namına adama vesvese gelmiyor. Allah namına ve din namına vesvese gelmediği zaman adam oraya yani İslam'ın anıldığı yerlere gelmiyor. Medreseleri ziyaret etmiyor. Şimdi adam geliyor Diyor ki işte vesveseler çok geliyor. Namazlarımı doğru düzgün kılamıyorum. Allah namına bir sürü vesvese geliyor. Adamı o vesvese teyakkusta dediği gibi üstad ayakta tutuyor ve medreselere getiriyor. Ne zaman vesvese adamdan gitse adamı bakıyorsun İslamiyet dairesinden çıkmış medreseye de gelmiyor. Aynen, yani aciziyet ve fakriyet o adamdan gittiği zaman vesvese gittiği zaman adam medreselere gelmiyor maalesef. Aynen. Sonra abi bu vesveseler böyle arka arkaya gelmeye başladığı zaman adam da şu da oluyor. Bir cevap veremiyor iki cevap veremiyor. Günahlar da var. Adam abi sonra ümitsizliğe düşmeye başlıyor. Allah muhabbet. Zaten abi sıralama çok güzeldi. Yani şimdi bir adam günahlara giriyor. Günahlarda ısrar ettiği için kalp kararmaya başladı. Sesler, o yaralardan vesvese ortaya çıkıyor. Şimdi kalbi karartan meseleler günahlardan sonra şeytanın orada telkin, vesvese vermesiyle. Tabii şeytanın işi merkezi oluyor bu sefer ya. O, o konuşuyor sadece, artık hep. Bu sefer vesvese vermeye başlıyor. Ondan sonra abi en... Yani artık dediğimiz son vuruş var ya abi, O da yeis oluyor. Ümitsizlik. Mesela hepimizin yaşadığı bir olay. Mesela ameli ve Tate muvaffak olan diyor üstad. Bu vesvese ümitsizliğe düşer sonra din dairesinde çıkıyor. Hatta orayı okuyayım abi devam ederim. Amel ve, taat ve, ve taate. Yani ibadetlerinde mesela Hı. düşünsene abi namaz kılıyorsun. O işte artık inka, inkar arzusu kalbine gelmiş. Sürekli sana şeytan vesvese veriyor. Bir de namazdayken sürekli şehvani duygular aklına getirtmeye çalışıyor. Aa evet ondan çok mesajlar da geliyor evet. ya. Hatta Onla şey ilgili adam, abi ayrıntılı videomuz var. Gene buraya bırakalım o kardeşler ondan uzun uzun orada izleyebilirler. Vesvese ile alakalı salilesini yaptın mı? Evet. Tamam. O da var. Bir tane ayrıda yapılmış daha gene. O, o ikisini de bırakalım olsun. o zaman. Tamam. Yani sağ sola bırakalım. Kardeşlerimiz onu daha rahat bir vakitte Aynen. mutlaka not olarak izlesinler. Evet. evet. Üstadın da tabiri var ya abi diyor ki bir adam işte diyor namaza durduğu zaman aklına bu duygular geldiği zaman der ki ya millete baksana hocalara insanlar arkadaşı vardır namaza duruyor nasıl huşu içerisinde. Ben namaza duruyorum. Arkadaş aklıma bir sürü şehvani duygular geliyor. Benden adam olmaz deyip ibadetlerde ve günahlarda da sırat için vesveseler de üstte gelir. Ondan da son vuruşta onu ümitsizlikle yerle bir eder şeytan. Hı. Diğer bir oyunu ise Üstad Hazretleri Mesnevi Nuri ile ele almış abi diyor ki... Arkadaş, amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar. Ye ise düşer. Aslında adamın Allah'ın huzurundan kaçması ne abi? Azaptan korkar. Niye? Düşünsene ya. Karşıda durduğun zatı tanıyorsun... Vesveseler ulan baksana Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Senin aklına gelen şehbani duygular var. Hemen azap ayetleri aklına geliyor. Diyorsun ki en iyisi devam etmeyeyim. Namazı bırakayım. Allah muhafaza yeyse düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare kocaman bir burhan görünür. Bir kardeşimiz aşağıya geldi. Sahi kardeşimizin yanına. Böyle ağlamış yüngür Demiş ki yani seni buraya getiren mesele ne? Kalbime inkar arzusu geldi demiş. Baksana Allah Allah abi ya. Yani evet. Kalbime inkar arzusu geldiği için buraya geldim demiş. Edna değil mi? Küçük ufacık bir şüphe. Ya. Evet Şimdi geliyor. Abi, ufacık bir meselede insanlar ilk başta saray örneğini verdik yani. Ufacık bir ayete takılıyor. Bütün o burhani şeyleri, ayetleri terk edebiliyor. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin sayıkasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar. Anladım. Sıralama nasıl abi günahlara girdin, vesveseler geldi, ümitsizliğe düştün ve ondan sonra kendine delil aramaya başlıyor. Bir avukat gibi. Şeytan geliyor diyor ki sen niye bu kadar kendini yoruyorsun ki? Belki senin dediklerin doğrudur. Belki İslamiyet yanlıştır. Verdi mi vesvese abi, ümitsizliğe düşürdü mü şeytanın ortasına iltihak eder. Allah muhafaza. Bina <gülüyor> inale amele muvaffak olamayanlar. Yani ibadetlerde diğer bir ibadetlerde eğer onlara muvaffak olamıyorsan. Yani devamını getiremeyenler anlamı <gülüyor> da çıkıyor. Sadece evet. vesvese olarak almayalım burayı. Mesela namazında devam edip bir bırakıyor bir başlıyor filan sıkıntı. Benden adam olmaz ya baksana ya ben demek ki ben Müslümanlık bana yakışmıyor. Evet kaderimde Oradaki... bu var diyor mesela ha, adam. Aynen. Bak o kadar tövbe ediyorum. Evet. Tekrardan aynı günah giriyorum. Yani amelde ve itikadında daimliği koruyamayan kişilere de daha çok sesleniyor. Evet. O, o bazı dinlesin kardeşlerimiz. Sadece vesvese olarak dinlemesinler diye. Onu öyle sıralama bağladık. Aynı evet. gibi abi. Mesela adam e, işte o ibadetlerinde devamlık olmadığı zaman şunu söylüyor ki zaten diyor Allah benim kaderimde bunu yazmış mı? Yazmış kardeşim. O evet. zaman benden adam olmaz deyip. Beni istemiyor demek istemiyor. ki. Daha binlerce vesveselerle zaten oyunları çok o dediğin hmm. nokta da çok hoş. Ee, hani diyorsun ya madem Allah benim iman etmemi istemiyor mu evet. diye yani kusuru kendinde aramaz. Yine aramıyor. Kusuru evet başkasına ya. verir. Ya bu da bizim maddelerimizin aslında bu sırada gelen bu kısım. Burada da kusurunu mafazı. itiraf ettirmemek. Bu da şeytanın başka evet. bir hilesi abi. İşte abi burada ayet bu... geliyor değil mi devamında? Evet. Onu söyler misin? Yeise düşmemek için yani ümitsizliğe düşmemek için şu ayete müracaat etsin diyor kardeşlerimiz. Ayetleri, ayet şu abi Zümer suresi 53. Deki ki ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım evet. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesi o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İnsan e, her şeyi dört dörtlük yapan bir varlıktır. İnsan bazen hatalara düşebiliyor, bazen günahları insanı aldatabiliyor. Çünkü zaman evet. çok, ahir zaman diyoruz yani binlerce günahın insana hücum ettiği bir asırda yaşıyoruz. Evet. Yani bizler de dahi kendi namazlarımıza durduğumuz zaman, kendi iç alemimize, yani köşemize çekildiğimiz zaman ya Rabbi. Biz bunları hak etmiyoruz ama senin için biz bunları yapıyoruz. Evet. Sen nereyi istersen biz de orada istihdam eyle. Evet. Ya Rabbi artık gücümüz kalmadı. Binlerce biz niyaz ile, acziyetimize, fakriyetimize, dergâh-ı ilahiye gidiyoruz. Evet. Yani kardeşler şu oluyor. Günah geldi, vesvese geldi. Biraz devam ettin. Evet. Hemen pes. Allah'a bırakıyorum. Böyle değil ya. Zaten amaç o. Allah her daim senin huzurundan görmek istiyor. Evet. Zaten öyle bir şey olsa herkes devam eder. Ha, baksızın hiçbir şey yok, vesvese gelmiyor, günahlar yok. Devam edebilirsin ama burada eğer birileri sana hücum ediyorsa, özellikle şu vesveseler sana geliyorsa şeytan kendi ordusuna beni kaybetmek istemiyor diye. Ben ona mağlup olmayacağım. Hatta bir örnek veriyoruz abi savaş esnasında bir asker her daim düşebilir, yara alabilir. Düşmeyen asker yoktur hemen hemen savaş esnasında. Düşersin kalkarsın zaten mahiyet o düştüğün anda Allahu ekber deyip kalkmak. Başka kim var senin günahlarını Başa kapın var yani. Evet. Sen şunu düşünmen gerekiyor. Mesela benim şu anki fiillerimden, ahvalimden kim razı? Kim memnun? Ya ben bu halle kim memnun edeceğim? Yani sen şunu diyemiyorsun ki ne yapayım Allah'tan uzaklaşıyorum, şeytana da yaklaşmıyorum. Böyle bir şey yok. Yani Allah'tan uzaklaştığın gibi şeytanın kapısına düşüyorsun. Bağlam şöyle aslında. Dergah-ı ilahi ve şeytan. Sen şöyle yapamazsın. Mesela işte 100 metrelik birim olarak al bunu. Şurada durduğun zaman sen Allah'a yakın olmuş olmuyorsun. O kapıdan çünkü Allah'ın ipini sıkı sarılın ayetini hatırlan Oradan az bir gevşeklik, hafif bir sapma Allah'ın dergâh ilahisinden ayrı olan tüm birimler şeytana ait yerler. Sen oradan koptuğun gibi onun kapısında oluyorsun. Böyle bir şey yok yani ben Allah'tan uzaklaşıyorum ama şeytanın da tuzağına düşmem. Yani böyle bir şey yok yani. Arası yok bunun. Allah muhafaza. O yüzden uyanık olmak lazım. Değil mi beyler? Evet. Zaten buradaki en büyük şey de değil mi Fatih? Kusurunu itiraf ettirmiyor. Tövbe ettirmiyor. Az önce şey söyledin abi işte şeytanın büyük meselesi kusurunu ona göstermemesi. Zaten bir adam kendi kusurunu görmezse abi itiraf etmez. Hani mesela hep kendi aramızda da konuşuyoruz ya Rabbim hep her daim kusurumuzu bize göstersin. Hı. Aslında kusur insanı daha çok Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltice ettiriyor. Yani diyorsun ki lan ben hatalıyım. Bak ümitsizlikler bu kadar günahlar vesveseler bana hücum ediyor. Demek ki ben doğru yoldayım. O zaman ben bu yoldaysam şeytana mağlup olmayacağım. O zaman kusurumu görmem lazım. Kendini müdafaa etme. Çünkü ayet kerime diyor ya nefsinizi temize çıkarmayın. E yani, Hatta Üsas aynen. a Müsa etti abi bu kusurla ilgili 13. Lema'da bir ele el almış. Ha. Onu okuyayım. Hem de sizler de yardımcı olursunuz. Diyor ki şeytane mühim bir destesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Adam günahlarına görüyor abi hiç umurunda değil. Halbuki kendi alemine çekse ya ben ne yapıyorum ağlasa o onun imanı olduğunu gösteriyor. Ama bakıyorsun abi adam günahlara girdikten sonra bir de paylaşım yapıyor. ona mutlu oluyor mesela. Avukat gibi günahlarını Hı. ve kendini savunuyor. Allah Sıradanlaşmış yani, günahların ülfet, ülfet olma evlisi. Gösteriyor. Bak diyor ki abi Hı. ta ki istihbar ve istiaze yolunu kapasın. Yani kövbe kapısını ve Allah'ın kapısına gitme yolunu kapatsın. Allah'a sığmıyor, sığmıyor yani bu kişi. Yani. Tamam. Hem nefsi insaniyenin hem nefsi insaniyenin enanetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Allah ya en öyle bir şey ki bundan önce de konuştuk abi. Perde gibi ya. Ene, Ben ay tutulmasına benzetiyorum abi. Güneşi kapatıyor ya göremiyorsun artık. Ay tutulması aynı onun gibi. İmana hakikaten o kadar anlattığın halde abi o enaniyetten dolayı karşı tarafa geçmiyor. Abi bir hastalık var. Böyle belki de duymuşsunuz. Ben internetten izlemiştim abi elini işte ateşe koyduğun zaman hissetmiyor. Vücut yanıyor ama onun hiç umurunda yani, değil. Kemikleri he, de kırılsa. Duyular ölüyor. Ölüyor yani hiç umurunda Hı. değil. Ben bunu aslında bu hastalığa benzetiyorum abi. Hiçsizleşiyor. Ya artık umurunda değil. Allah, kitap, peygamber. O içini yaktıkça hiç umurunda değilmiş gibi hayatına devam ediyor. Aslında bu hastalık gibi aynen. Sensörler ölmüş, ölmüş yani. Abi artık. alarmlar. Bak orada çok garip bir şey var diyor ki şeytan en büyük hilesi kendini göstermiyor kimi kullanıyor nefsi kullanıyor orada enaniyetini kullanıyor evet nefsi kullanıyor nefsi kendini asker yaptığı için nefis de hiçbir zaman kendi kusur görmüyor avukat gibi savunuyor ya şey meselesi var Allah ya abi Allah işte Allah. şeytan firavun'un kapısını çalıyor ya kimsin diyor e sen diyor ilah değil misin bilmiyor musun bak oradan bile enaniyetine hücum ediyor evet yani ya. bizde de öyle adam diyorsa şeytan geliyor diyor ki ya sen bunlara mı inanacaksın diyor ya baksan bu kadar işte gelişmiş bir şirkette çalışıyorsun şu kadar paran var ilim öğrenmişsin okul öğrenmişsin ya. bu kadar işte bölümleri bitirdin yani öyle bir şey ki abi bizde de mesela kendi çevremde söyleyim işte bir akraba bir şey anlatıyorsun. Ya bırak biz senin ne olduğunu biliyoruz. Ya niye benim geçmişim bakıyorsanız çıkan ağzındaki laflara bak. Yani hiçbir şekilde o enetlerinden dolayı hem kendi kusurlarını görmüyorlar. Sen hem de ya evet, Hep karşıda şey. bulma bir şey var yani. Burada dediği gibi abi üstadın, aynı avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Evet. Yani kendini kusurdan Münezeze ayrı görsün, münezzeh et Evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemezsin görse de 100 tevil ile tevil ettirir. Burası abi, çok garip değil mi? Yüz tevil ile tevil ettirir. Aa bizzat şahit olduğum bir şey var. Diyor ki abiyle konuştuk böyle. Diyor ki, "Aa kardeşim dedi, ya dedi en azından iki rekat kılıyorum." "Eyvallah tim abi, çok güzel. Yani hiç kılamaktan daha Ya dedi kardeşim dedi bana şey geliyor "Ya 80 kişi dedi. Fabrikada bir tek ben namaz kılıyorum. Allah beni mi cennete alacak, onları mı?" Allah. Allah. Bak hayran daha abi sanki böyle cennet e, pazarlık, pazarlık yapar evet. gibi Allah bak 80 kişi biri kılmıyor. Mescidi ben dolduruyorum. Hadi beni idare et köşeden al içeri. Allah. Allah muhafaza ya. Orada her te Diyor işte Hazretleri. Görse de yüz tevhile tevil ettiriyor. O tevhi kısmında şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Mehmet en başta kabul eder gibi gözüküyor nefis. Evet. Mesela anlatıyorsun. Kişiye kusurunu söylüyorsun. Diyorsun ki bak bu yaptığın senin İslamiyete uymuyor kardeşim. Bak Allah bundan razı olmaz. Bak kabul evresine bak. Aynen karışmıyor. Doğru söylüyorsun ama o ama kelimesini kullandıktan sonra olay bambaşka yerlere gidiyor Biz ama gördük. yani bak kardeşim yani işte şöyle de böyle de kendinden atıyor zaman ya, bunu gerektiriyor evet, başkasının zararı ile kâra geçmeye çalışıyor ya abi sen varsın bak sen sorumlusun yani şu an en büyük şey o yani mesela tesettürden bahsediyorsun namazdan Ondan sonra nefis hatta Kur'an'a bile karşı gelebiliyor. Ya işte aslında Kur'an'da böyle demiyor yani o salah dediği mevzu namaz değil, oradaki tesettür şu an senin bahsettiğin tesettür gibi değil. Yani bunun sonu yok. Nefis kaçacak her tarafı bulmaya çalışıyor. Kusuru kendine türlü aramak. Evet. İşte sonra sonra kusuru tevil yani, yapar. Bak şimdi yaptırır. nefsin'e nazar rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Evet. Ancak dediğim gibi işte diyorsun ki faiz haram. E bence bu zamanda faiz haram olmaması lazım. Bence ihtiyaç var kimin kapısına gidelim. Yani evet, evet. Allah'ın kapısı varken başkalarının kapısını çalmak çok ayrı bir şey. Aklına da göre. Aslında yani nefsin'e neyle bakar diyor? Şey diyor. Rıza gözüyle Nazar bakar. Nazar rıza ile baktığı için aynını görmez. Bu iyi bir şey aslında. Yani rıza gözüyle bakan kusur görmez. Benim sana bakışım böyle olması lazım. Ama kendi nefsi. Nefse böyle bakılmaz. Yani nefse hiçbir zaman böyle <gülüyor> dost suretine bakmayacaksın. Her daim senin düşmanın bu cihetten bakacaksın, yoksa kendine dost görürsün. Her daim izlememiz Evet. evet. görmediği için itiraf etmez, istihbar etmez, istiazi etmez. Şeytanın masker olur. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberi alışan. nefsi inn al-nefse la rabbi Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acip koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. daima evet. Sürekli abi bakıyorsun zaten hani şey diyoruz ya bir gün yani nefis kalkıp da ya Mehmet hadi kalk bugün 100 zekat namaz kılın. Evet, görmüyorsun. Evet. Yani namaz olunca, ibadetler olunca şeytanın nefis birleşiyor abi. Hatta Hazretleri diyor ki nefis şeytanın birer silahı gibidir. İstediği gibi kullanılır abi. Öyle kullandığı için de maalesef çoğu insanı bu partan düşürebiliyor. Dediği Nefsine halde, güvenmeyeceksin yani değil mi? Aynen öyle. Heh. Dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istihbar eder. İstihbar eden istiaze eder. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar... İtiraf etse afa müştahkı olur. Çok güzel sıralama var ya. Kusurunu görmemek kusurluktan daha büyük kusurdur. Evet. Buradaki yani mantık şöyle mi oluyor? Mesela işte örnek veriyorum. Ben bir günah işledim, Mesela faize girdim. Tamam mı? Günah işledim. Sonra kusurumu kusur olarak görmüyorum. Yani hayır kardeşim faiz aram değil haşa. İşte o da inkar oldu. Biri ha. günahtı günahın ileri boyutunda ha. Bunu, insanı küfre götürdü. Tövbe edip dönebilirdin. Evet. Daha kötüsünü yaptın sen. Kusurunu kusur olarak bilmekten çıkartıp... E kardeşim ne yaptın ya? Bu zaman anladığın yani, ait bu zaman geçerler geçerli. Yani orada evet. faiz demiyor falan. E sen daha kötü yapma küfre giriyorsun yani. Allah muhafaza ya. ya. Şey var ya. O çok Mesela. acayip bir yer yani. Evet. Evet. Daha iyi. Özellikle babalarda bu çok var. Hatta biz büyük abilerimizden dinliyoruz. İşte çocuğu bir şey evden aldığı zaman karşısına alıyor ki evladım bak. Aldın mı almadın mı? bu anda o çocuk öyle gidip gelirken baba hakkını at, ben aldım bir daha yapmayacağım dese baba tebessüm ile bak bir daha yapma oğlum deyip konuyu kapatabiliyor. Ya da Ama aynen <gülüyor> kemerle yok. Ondan sonraki boyut kemerle. O anda düşünsene çocuk ya baba ben almadım şöyle yaptım işte niye hep üzerimize geliyorsun, üzerime geliyorsun hep ben ben yapmışım gibi davranıyorsun dese daha çok babanın o işin içine ısrarla girmesini gösterir yani evet, sürekli evet. daha tahrik çok ediyorsun. baba o işe girer. Tahrik eder yani. Aynen, aynen. Sürekli babanı kandırma meselesi var yani adam bakıyorsun çocuk işte aldığı halde sürekli böyle işte ...bir sürü tevhiller ile... ...baba ya zaten sen babasın ne olacak yani... ...bir paranı aldım diye Allah muhafaza. ediyor. Onu babayı desene sen merak etme. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> sıralama <gülüyor> çok garip ya. Demek ki o zaman bir... ...diyor ki nefsini eleştir. Nefsini eleştirdin. iki ...kusurunu görmüş oluyorsun. Kusuru gördükten sonra... ...itiraf et. Çünkü kusurunu Allah biliyor zaten senin. Ama itiraf etmeni istiyor. İtiraf et. Sonra itiraf edince... ...istiğfar evresi geliyor. Tövbe ediyorsun. Tövbe edince de istiyaz ediyorsun. Allah'a sığınıyorsun... Allah sığınan şeytanın hilesinden kurtuluyor. Değil mi? Oklardan kurtuluyor. Evet, çok garip ya. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse afa müstahak olur. Elhamdülillah. <gülüyor> son bir hile de abi burası da şu an son zamanların trendi, inkar yollarından. Artık ateizm beş para etmiyor. Bir adam haşa Allah yok dese, onu inkar etmeye kalksa kainattaki mevcut adedince onu yalanlayacak şahitler var. İnkar edemiyor yani bir şekilde ilah demese bile bir şekilde bir şeylere bir güç bir enerji vesaire diyor yani bir yaratana inanmak zorunda. Lakin bunun yollarından vazgeçmiyor ha demek bir Allah varmış bir güç varmış değil. Yine de o zehrini kusma geçin şeytan rahat durur mu? Yani o yönden terkinlerini bırakmayacak. Oradan ne yapıyor abi? Oradan geldiği nokta ne biliyor musun Fatih? Efendimiz Ali satt ve selam üzerinden gidiyorlar. Deizm yoluyla. Yani din yoktur, peygamber yoktur, Kur'an yoktur, kitap yoktur. Tamam mı? Yani bir bir güç vardır, bir ilah vardır. Bazısı Allah da diyor da nasıl bir Allah inancı var anlamadım. Yani benim Kur'an'ın tabir ettiği Allah onun tabir ettiği Allah ya bir ilah olması lazım. Yani kimin Allah'ı doğru gel kıyaslayalım diyorsun. Pert oluyor orada adam. Efendimiz Aleyhisselam olan muhabbeti zedelemeye de nereden gidiyorlar? Onun beşeriyet makamına ilişerek gidiyorlar. Neden Peygamberimiz üzerinden gidiyorlar abi? Şöyle Peygamber Efendimiz'den neden gidiyorlar? Çünkü Cenab-ı Hak'la bizim aramızı, irtibatımızı kuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O bağlantıyı kuran da Cebrail Aleyhisselam. Doğru mu? Yani ona vahiy getiriyor. Şimdi biz ahireti, tevhidi, Kur'an'ı, hak, adaleti, hukuku vesaire hepsini nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan öğreniyoruz. Peki Kur'an'ı bize okuyan, bize yaşayarak anlatarak nasıl söyleyeyim bize ulaştıran. E bize ulaştıran efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Eğer ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam aradan çekilirse diğerleri de boşluğa düşüyor. O yüzden nasıl yapacaklar? Efendimiz Aleyhissalatu vesselama şöyle iki türlü yaklaşım var. Bir, ve o da bir insan. O da bir beşerdir diye yaklaşarak şimdi efendimiz Aleyhissalatu vesselamın da yani yaşansını 3 başlık, vazifesini 3 başlık altında. Siyer, bir beşeriyet makamı. iki peygamberlik makamı Üç, kainatın çekirdeği aslisi olma. Asıl çekirdek yani ilk şeyin nur-u Muhammedi olması. Şimdi günümüz siyer onun neyinden bahsediyor? Ahvalinden, sıfatlarından, yaşantısından. Hani o da bizim gibi yer, içer, soğuktan etkilenir. O da hasta olur. Bu makamından, ticaret durumundan, yaşanısından, yürüyüşünden, bunlardan bahsediyor. Anlatabildim mi? Oturup kalkmasından. Şimdi bu taraflar beşeri yaşantısını çok ön plana çıkardığı için... Kişi bugünkü sosyolojik yaşamla o zamanı değerlendirdiğinde hatalara gidebiliyor ya. Bir peygamber nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Yani bu hal hiç uygun değil ya. Şu zamanda olsa bu zamana göre değerlendiriyor. Ve maalesef siyer anlatımlarında bu ön plana çıkıyor. Bu ön plana çıktığı zaman da kişinin nazarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa, sümmaşa basitleşmeye başlıyor. Bir insan. Çünkü ehli i İlhat da Efendimiz'e yaklaşımı şöyle oluyor. Zeki bir insan. Evet doğru zeki, devrimci bir insan. Bu şekilde yaklaşım var. Şimdi o zeki bir insan derken de peygamber değil, akıllı bir insandı. Bak görüyor musun? Yine onun o mertebesini, peygamberlik mertebesini ulaştırmıyorlar onu. Oradan kesiyorlar. Çünkü şimdi, yaptığı yine... fiiller belli. <gülüyor> hani, evet. İlle bir sıfat var, üstün bir özellik, meziyet var diye, çok zekiydi. Evet, diyor evet mesela. çok zekiydi. Ya zekiydi de, şimdi bu zekilik nasıl bir zekilik? Yani gaybi olarak olaylardan haber vermesi, yaşantısı, söylediklerinin her zaman tutması... Değil mi? Eşim o zamanda de. bile binler muzelerin olması. Şimdi bu, bu insanlık veya bir beşerde olacak özellikler değil. Ya diyeceksin ki işte böyle zekidir ama bu zekilikle alakalı bir durum değil. Ya da diyeceksin ki birisi külli nazarlı umumi geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı gören bir zat ona bunları öğretiyor. İnsan üstü olarak bunu kabul etmek zorundasın. Ama işte orasına gelmiyorlar. Orasına gelmediği için de o yüzden de hadislere ilişiyorlar Fatih. Az önce hatta en başta konuştuğumuz müteşabih ayetler, tevil gerektiren ayetler derken bu hadislerde de var. O işte taşın yuvarlanması, dünyanın öküzüne balığın başında olması. Bu gibi haller yani Efendimizin o yaşantısına, o söylemlerine ilişmeye çalışıyorlar. Evet biz kabul ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insandır ama vahiy gelen bir insandır. Allah'ın bizzat... İrtibat kurduğu bir insandır. Biz kurbiyet makamındayız. Biz Allah'a yaklaşmaya çalışıyoruz. O akrebiyet. Yani Allah ona yakın oluyor. Şimdi sen kendini nasıl onda hiç tutabilirsin? O da benim gibi bir insan. Nasıl dersin ya? Hatta senin Allah'a olan muhabbetin ve itikadının yolu dahi Efendimiz Aleyhisselatü geçiyor. Yani senin Allah'ı sevmen dahi oradan. Çünkü Allah şart koşmuş. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız beni sevin ki, bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bak şart bu. Şimdi sen nasıl bunu yani o beşeri tarafıyla kendini muvazin edebilirsin, aynı dereceye getirebilirsin? Kartı dağıtıyoruz abi bugün Kültür Park'ta. Bir tane çocukla denk geldim. Çocuk deist olduğunu söyledi. Ondan sonra muhabbet etmeye başladık falan. Çocuk bundan dolayı deist olmuş abi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce Şimdi... saydiğin gibi üç farklı şahsiyeti var. Evet. Bu şahsiyetleri birbirinden tefrik edemediği, ayıramadığı için evet. peygamber olduğundan her şahsiyetinde diğer işte insani şahsiyetinde veya Nur Muhammed'in şahsiyetinde de hep böyle en üstün meziyetleri beklediği için. Evet, evet, yani şahsiyetleri evet. birbirine karıştırdığı için bu adam bana dedi ki işte e, tek parmağıyla ayı ikiye bölen bir peygamber ama kılıçta, şey savaşta kılıç darbesi yiyen peygamber. Bu nasıl oluyor? Evet, Orada beşeri yani. şahsiyeti var, buradan ebevi şahsiyeti var. Sen Doğru. şahsiyetlerini birbirinden tefrik edemediğin için... İnkara gidiyorsun. Her halinde her vaziyetinde. Hani diyor ya her de, hali. Aynen her halinde bize imam olması için. Beşeri şahsiyette verilmiş. Bir de şey diyor ya abi her halinde mucizevi olsaydı o zaman bize imam olamazdı, önder olamazdı. Beşeri şahsiyeti de onun da bizden olduğunu, bir insanın da dayanabileceği zorlukları yaşadığını göstermek için beşeri şahsiyette var ki her günüyle bize imam olabilsin. Yoksa şunu derdik ya zaten o peygamberi özel bir has bir durum diye evet. hep böyle kulluktan Namaz kaçardık. Namazlardan kaçardık. Evet mesuliyetten kaçardık. kaçardık. Hatta Fatih yani Efendimiz Aleyhisselam'ın o beşeriyet tarafını daha ön plana çıkarıp değerini düşürme çalışmalarını Kureyş müşrikleri de çok yapmışlar. Hatta bir hadis-i şerif var şöyle söyleyeyim. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Efendimiz ve selam'dan duyduğum her şeyi yazıyordum. Onları ezberlemek ve korumak istiyordum. Kureyş halkı Beni bundan men etti ve işittiğin her şeyi yazıyor musun? Halbuki Allah Resulü de bir beşerdir. Hem kızgınlık hem de sükunet hallerinde konuşur dediler. Yani makamını düşürmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine yazmayı bıraktım ve durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettim. Efendimiz parmağıyla mübarek ağzını işaret ederek şöyle buyurdular. Yaz, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Yani senin o beşeriyet gibi gördüğün hali sen işin ehli olsan ne manalar çıkarırsın, ne davranışlar yani o mesela yürürken gövdesiyle tamamen dönmesi. Ha ne var diyor adam Yani tamam bunu nezaketen yapıyor. Yani bu evvel ahirini değerlendirdiğin zaman öyle mesajlar var ki sen bilmiyorsun onu. Üstad diyor her ha. hali mucize değildir. Fakat ehli dikkat nazarında her hali peygamberliğin tasdiktir. Aynen her hali peygambere yakışan hareket. Kesinlikle. ]tir. O yüzden biz böyle bir şey duyduğumuz zaman akli olarak olayı değerlendirip hadis-i şerifte bir hadis-i şerif duyduğunda hemen inkar etme, dalalete gitme, inkara sapma. Yani de ki evet ya ben hadis imini bilmiyorum. Yani ben bu işin ana ehli değilim. O zaman vardır bir hikmeti, vardır bir tevili, vardır bir yorumu deyip böyle bir kendini bir geriye çek, öyle araştırmaya başladı. Hemen hemen o anda yok canım ya abi peygamber onu söyler mi? deme. Dimağında lekeler bırakmasın yani. Elhamdülillah beni en çok bir rahatlatan bir hadis şerif duyduğum zaman hiç kalbim şüphe gelmiyor. Diyorum ki vardır bir hikmeti ya, bir yorumu vardır. Ben bilmiyorum dediğimde kalbim feraha kavuşuyor. Yani bu yönden çok vesvese geliyor insanlara. Onu da abartarak yaşadığı bir hali çirkinleştirerek pis bir halle böyle günümüz tabiriyle anlatmaya çalışıyorlar. Yani evliliklerinden tut, yaşantısından tut, değil mi? Oradan kişinin aklını bulandırmaya gidiyor. Bir de Üstad şunu da söylüyor. Diyor ki, "Sen o İsmet sıfatına layık olduğu için onun diyor böyle arşa yükselen o makamını diyor yerde diyor olan o hallerine sığdırma." Mesela şöyle bakma diyor. Sen onun peygamberlik yani o Nur Muhammed olan o makamına başını kaldır aşağıda takılma. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder, yayılır, genişler, büyür. Veya bir misal daha diyor. Tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi. Değil mi? Guruk derler. guruka yattı, kuruşka yattı. Sıcaklık verildi. Bir tavus civcivi çıktı. Sonra... Ta mükemmel her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Kanatlarını açtığı hem gittikçe daha da büyür ve güzelleşir. Şimdi bak Efendimiz'in beşeriyet makamıyla peygamberlik makamının kıyasını söyleyecek. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar ve haller var. İçinde incecik maddeler var. Değil mi? Gözde göremediğimiz yapılar var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi Küçük keyfiyetle vaziyetlerine nispeten büyük ve ali sıfatları ve keyfiyetleri var. Yani tavus kuşu ve hurma ağacı nerede? Yumurta ve çekirdek nerede? Birbirine kıyas ettiğin zaman. Şimdi dikkat et. Diyor ki o çekirdek ve yumurtanın sıfatlarını ağaç ve kuşun sıfatıyla rap edip beraber alıp onları birleştirip bahsetmekle lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın. Yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin. Ta işittiği sıfatları onun aklı kabul etsin. Yani bana yumurtada tavus kuşunu anlatırsa ben anlayamam onu. Göremiyorum çünkü. Yani o çekirdekte hurma ağacını anlasın, ne kadar anlayabilirim ki? Başını çevirip nereye bakacaksın sen? Tavus kuşuna bakacaksın. Başını çevireceğim hurma ağacına bakacaksın. Aynı şekilde sen başını o beşeriyet tarafından çevirip peygamberlik ve nur Muhammed tarafına çevirmen lazım. Oradan başını indirmemen lazım. Eğer sen çekirdek ve yumurtada kalıp da orada onları aramaya çalıştığın gibi beşeriyet makamında onları aramaya çalışırsan senin aklın ona yetmez, ilmin yetmez. Perişan olursun, inkara saparsın. Böyle bir insandan mı muzeler çıkmıştır? Böyle bir insan arkasından mı Mikal ve Cebrail gelmiştir? Böyle birisi mi düşmanlara karşı toprak septinde hepsi dağılmıştır? Böyle birisi mi mesela pazarlık yapıyordun pazarda at alacak bir pazarlık hadisesi var. Detaya girmiyorum. O pazarlıktaki o halini görüyorlar. Ya bu ne ya ellerinden beş parmağından su akıtan bir peygamber, ayı bölen peygamber gelmiş orada pazarlık yapıyor. Orası ayrı, orası ayrı. Orada onu arayamazsın, bulamazsın. Başını her daim o mertebeye dikmen gerekiyor. Bu da ayrı bir durum. Ama şimdi siyerde zayıf olan birisi. Efendimizin Risalet tarafıyla ilgili tefsir okumayan birisi. risale Nur'da Efendimizin yaşı, anne, babası bunlardan bahsetmiyor. Tamamen peygamberliğinden ve Nur Muhammed tarafından bahsediyor. O yüzden asıl siyer budur arkadaşlar. Hakikaten yani Risal-i Nur'daki 19. mektup, 19. söz ve 11. lema okunmadan ben siyer okudum, siyeri anladım demesin bir adam. Bak bunu çok net söylüyorum. Çünkü orayı okuduğu zaman, "Aa hakikaten ya. Efendimizin o peygamberlik mesleği neymiş? Vasıfları, sıfatları neymiş?" o zaman anlayacak. Bunu bildiğin zaman senin aklından ne şüphe verebilirler ki? En büyük mertebe sana gösterilmiş ya. Yani. Bu da ama büyük evet. bir hilesi abi. İnsan da, evet. işte dalalete götürüyor Allah korusun. Yani onu basit değiştirmeye çalışıyor. Allah korusun. Bu, Daha birçok yolu var tabii. Bu hileleri abi... E, şeytan farklı farklı hilelere bize uyguluyor ya. Ben şeyi merak ediyorum. Yani kardeşlerimiz hani bu saydığımız hilelerden en fazla şeytan hangi hileyle onu hücum ediyor? En fazla zorlandığı hmm. hile hangisi? Onu o madde sayısını böyle yoruma yazarlarsa... Hı. Evet, iyi şanslar,